Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın bir dolap kitaptan herkese merhaba. Günaydın çok güzel bir sabahdı çok güzel bir yolculuk yaptık serin boğaz havası kıpır kıpır deniz. Denizin rengi çok güzel içinden çok... böyle yunuslar çıksın diye bekledim ama e, ee, yunus çıkmadı onun çıkmadı. yerine evet. bu konuşacağız. Yerine bugün. bir denizli içinde deniz olan bir kitaptan bahsedeceğiz aslında bütün denizler var neredeyse kitabın içinde. Ee, ne zamandır beklediğimiz bir kitaptı bu bir türlü <gülüyor> elimize geçmemişti daha doğrusu bir türlü e, yayınlanmamıştı. Çeşitli nedenlerle. E, fakat en sonunda kitap bu hafta, bu hafta e, işte piyasaya çıktı. E, popcore e, çocuk kitapları Popcore tarafından yayınlandı. Salyangoz ile Balina. Julia Danas'ın ve Axel Şefler ikilisinden yine bir kitap. Zaten bu ikili herhalde bir dolap kitapta her kitaplarıyla yer aldılar. Evet, Bilmiyorum ye ama neredeyse değil mi? Bütün kitapları bir dolap kitapta yer aldı. Ha, evet doğru yani. Hatta Axel Şefler'in çevrilmemiş Mini kitapları bile yer aldı yani. Ee, biz bu ikiliği zaten çok seviyoruz. Ee, bir dolap kitabın başından beri biz de onları takip ediyoruz ve takipçilerimizle paylaşıyoruz. Salyangozla Balina e, yine Yıldırım Türker çevirisiyle e, yayınlandı. E, Yıldırım Türker çevirisi mesela Tostoroman'da yine o çevirmişti. Çok... Etkili bir şey çeviriydi o. Tosturuman'ın yavrusunu da o çevirmişti. Hı hı. Sonra Deynek Adam vardı yine aynı. Deynek adam, e, adam iş bankası iş bankasının... çıkmıştı. E, i̇şte bu e, şeye geçeyim hemen ben artık uzatmayıp salyangozla balinaya. E, minik bir salyangozumuz var. Böyle işte bir limanda ki e, is karası bir e, kayanın üzerinde i̇şte salyangoz kolonisiyle birlikte yaşıyor. Ama bu e, minik salyangozumuz birazcık... Nasıl denir çok büyük bir yüreği var mı denir acaba çok yürekli bir salyangoz ee, işte ona herkes diyor ki e, işte daha doğrusu o şöyle düşünüyor deniz derin dünyaysa hep geniş ah keşke ben de yelken açıp geçsem çok diye düşünceleri var ee, fakat işte e, bir yandan da ayağa kaşınıyor bunun sürekli yani <gülüyor> hani bir gidesi, gidesi var, var yani var. onun ee, diğerleri de diyorlar ki uslu dur kımıldama sessiz ol çırpınma sürekli hani bu aslında çok tanıdık evet, bir çocuğum, durum böyle yani böyle dediğim şeyler. Daha geçen gün bu konuda yazdık. Ee, yani ben e kendimi fark ettim. Bir çocukla konuşuyorum. iki yaşında bir çocukla işte bağının yeğeni Elif ve en çok söylediğim şey dur yapma kalkma etme. Sürekli olumsuzluk eki. Evet ya yani inanılmaz. Çünkü niye? işte onu korumaya çalışıyoruz. Yok zarar gelmesin bilmem ne ama sürekli bir hani baskı altında tuttuğumu fark ettim. Ee, dolayısıyla hani bu da çok tanıdık bir sahne. Ama diyor ki bizim minik salyangozlu. Ah yetti artık otostop yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve o iz karası kayanın üzerinde. O tabi yıldız izini bırakıyor. Dünyayı gezmeye çıktım yok mu beni alan diye. Yazıyor. Ee, i̇şte bekliyor bekliyor. Bu arada bir liman sahnesi var. İşte gemiler e, bağlı uzakta giden gemiler var. Sularda balıklar yüzüyor. İşte martılar uçuyor. Genelde e, mutlaka her sahnede ağzında bir balık olan martı e, mevcut. Hı hı son derece doğaya uygun bir ortam. En nihayetinde işte bir gece dev bir balina geliyor. Bir kambur balina. Koca bir balina. Ve bizim salyangoza işte harika bir şarkı tutturuyor onun karşısında. İşte böyle buzlardan mercan mağaralarından, kayan yıldızlardan, dev dalgalardan böyle bir güzel şarkılar söylüyor. Sonra da salyangozu kuyruğunu alıyor. Birlikte çıkıyorlar. işte. Artık burası herhalde kutup denizi olsa gerek. dağların içinde. Evet. evet. Ondan sonra. Çok e, güzel şu resim. Evet. Kocaman bir balina kuyruğu sudan çıkmış bir ucundan ucunda. köşesinde küçücük bizim salyangoz gidiyor. Evet balineye. bir kenarda işte göbeğin üstünde kayan penguenler bir kenarda e, burada güneşlenen diyemeyeceğim buzlanan foklar. <gülüyor> Ondan sonra e, balina da işte suyun içinde o koca e, gövdesiyle kuyruğunda minicik salyangozla geziyor. Sonra çıkıyorlar bu Güney kutbundan e, ateş püsküren dağlara, altın kumsallara gidiyorlar. İşte bir maymun bir ağaca tırmanıyor, bir deniz kaplumbağası denize doğru yürüyor. İşte uçan balıklar var, kırmızı bir papağan var, bir yanar yanardağ patlıyor. Tropik bir ortamdayız vesaire. Buralarda da güzel yunuslar sıçrıyor etraflarında çok güzel. Ondan sonra biraz daha işte dalgalar kabarıyor bu sefer. Dev dalgalar geliyor filan. Eee... İşte minik salyangoz da hani orada tutunuyor yani gerçekten ee, balinanın kuyruğunda bir direnç gösteriyor evet. dalgalara karşı. Mücadele ediyor dalgalarla. Balina da dalı veriyor zaten suyun altına. Ondan sonra bir bakıyorlar o suların altı böyle bir sürü işte mürekkep balıkları, ahtapotlar, ıstakozlar, çeşit çeşit işte deniz hıyarından tutun mercandan köpek balıklarına kadar. Böyle deniz yıldızı vesaire zengin bir denizaltı sahnesiyle karşılaşıyoruz. Salyangoz hep balinanın kuyruğunda. Yoluna devam ediyor. Sonra tekrar çıkıyorlar işte böyle palmiyeler, kırmızı papağanlar, yengeçler böyle dans eden vesaire. Ama tekrar bir fırtına patlıyor. Tekrar dalgalar bayağı kavarıyor. Bayağı bir fırtına. Bu işte. İşte tabii bu bayağı artık şimşekler çakıyor vesaire. Ama salyangoz hep balinanın kuyruğunda direniyor. Birlikte çok güzel geziyorlar. Derken işte burası artık Kuzey Amerika'da bir yerlerde kıyılar olsa Alaska gerek. Alaska falan gibi geldi bu bana. Ayıdan vesaireden işte bu Amerikan, Amerikan kartalı, kartalı. kartalı olsa gerek. Ne kadar çok hayvan var değil mi kitapta? Çok ve çok özel türler. Sürekli çok özel türler. Yani her her resimli kitapta karşımıza çıkan e, hayvanlardan daha ayrıntılı evet. buradaki e, durum. Ve çok daha özel türlere e, deniliyor. Kitabın öyle bir yönü var zaten. E, onu da e, anlatacağız. İşte bütün bu gezmelerden, tozmalardan sonra Salyangoz Balina'nın kuyruğunda diyor ki, yani o koca dünyayı gözünün önünden bir geçiriyor. Diyor ki kendimi minicik hissediyorum. Yani zaten hani, Ki bu resimde gerçekten evet, çok küçük yani bir noktacık minicik, gibi görünüyor. Ki balina bile zaten bu çeşitliliğin içinde minil, evet. minicik minilmiş o ne değil mi? <gülüyor> Minicik <gülüyor> olmuş <gülüyor> artık. <gülüyor> Neyse ondan sonra fakat derken insan etkisiyle karşılaşıyoruz. Buraya kadar neredeyse hiç insanla karşılaşmamıştık. Evet. Hani limanı görmüştük insan yapısı ama insanla karşılaşmamıştık. Derken insan etkisiyle karşılaşıyoruz. Sürat motorlarıyla, gezi tekneleriyle denizin altını üstüne getiren bir sürü insan işte saçları rüzgarda uçuşuyor vesaire. Ama tabii bütün bu motor gürültüleri vesaire balinanın yönünü yitirmesine neden oluyor. Hmm. Ve balina bir koyun içine girip e, karaya oturuyor. Derken gel git başlıyor, deniz çekiliyor ve balina kumsalda kalıyor. Bir salyangoz onu sürekli uyarıyor. Diyor ki çık kumsaldan çıkmalısın, kumsaldan çıkmalısın ama... Ee, balina diyor ki karada kımıldayamam ben çok büyüğüm. yazık. Ve e, kumsalda öyle çöküp kalıyor yani yapabileceği bir şey yok. Salyangoz ne yapmalı ne etmeli ne yapmalı düşünürken işte etraf yine böyle bir kasaba var. Bir Hı -hı. kıyı kasabasındayız. Uzakta deniz feneri var işte bir yapı görüyoruz biraz uzakta. Martılar vesaire. Buldum diyor ya bunu başarmam gerekiyor ve hızla harekete geçiyor. Yani herhalde dakikada iki buçuk santim ilerleyen bu hayvan. Bütün o yolu göz alıyor. Evet çok büyük bir çaba. Evet çok büyük bir çabayla ve yola çıkıyor. O sırada biz bir okul zilinin çaldığını duyuyoruz. Çocuklar derse koşturuyor. Bu arada çocuklardan birinin ne çizdiğine bakmanız lazım. İşte sınıfa giriyoruz. Sınıfta is karası bir tahta. Tıpkı salyangozun yola çıktığı hmm. yerdeki is karası kaya gibi. İz karası bir tahta var. Ve e, öğretmen çocuklara diyor ki düzgün oturun konuşmayın. Yani böyle tanıdık bir sahne daha. Yine. Yani evet burada hani bu görev öğretmene verilmiş ama hani yine bildik bir sahne. Bir yetişkin, bir ebeveyn, bir işte durum var burada. Ee, ve derken tahtada bir iz ortaya çıkıyor. Bizim salyangoz oraya ulaşmayı başarmış ve yaldızıyla tahtaya balinayı kurtarın yazmış. Hı hı. Çocuklar bunu fark edince hemen itfaiye haber veriyorlar. Kumsala koşuyorlar. Hemen balinanın etrafına koca bir çukur kazmaya başlıyorlar. İtfaiyeye sulamaya başlıyor balinayı. Onu serin tutuyorlar ki... Deniz tekrar yükselene kadar... Bu sahnede salyangoz nerede? Bu sahtede, sahnede salyangoz çocuğun elinde. Hmm, evet. Bir çocuk onu elinde getirmiş oraya kadar. Zaten burada koşarken de elinde. Aa, evet. Kumsala doğru. Ondan sonra işte balinayı serin tutuyorlar vesaire. Ve deniz bu tabii hani gelgiti bitmiyor. Tekrar sular yükselince balina denize kavuşuyor. Oh. <gülüyor> Bir oh çekiyor değil mi oh insan Evet salyangoz hemen onun tekrar kuyruğuna tırmanıyor. Herkes el sallıyor vesaire Ve derken... Başladığımız yere dönüyoruz. O limandaki o kayaya dönüyoruz. Ee, bu arada Salyangoz kendini sürekli minicik hissediyordu. Hı hı. Yani e, ve şu şeyde de e, bu balinayı kurtarmaya karar verdiği andan önce de aslında e, öyle bir şey var. Başarmam gerek demiş minik Salyangozlar. İşte şimdi bulamadım o lafı da. Hı hı. Ama... Başarıyor balinayla geri dönüyor ve bütün arkadaşları salyangoz arkadaşları ona bakıyorlar zaman ne çabuk geçti demişler çok büyümüşsün diye iç geçirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra balinayla bir güzel ballandıra ballandıra maceralarını anlatıyorlar ee, öyle küçük ve güçsüz salyangozun gümüşü iziyle döne döne dolanan kambur balinanın hayatını nasıl kurtardığından söz ediyorlar. Ve e, tabii ki en sonunda bütün salyangozlar balinanın kuyruğuna çıkıyor. Ve hep beraber <gülüyor> o kuyrukta çünkü denize çok açılıyorlar. Evet. <gülüyor> Şimdi burada çok güzel bir cümle var. Biz bu cümleyi çok sevdik. O yüzden o cümleyi özellikle hani sona sakladım. Kitabın başından bir cümle aslında Hı -hı. bu. E, diyor ki bu şeyden bahsederken işte salyangozu e, tanıtırken ama bulamadım. Şu sayfada. Ha yok yok şu sayfada galiba. Ha işte evet. ee, işte salyangozu tanıtıyor alın size is karası bir kaya bu salyangozun da elleri yok ayağını kaşımaya deniz salyangozu koca kayayı kaymış dolanmış gözleri bir denize bir rıhtımdaki gemilere dalmış şu deniz salyangozu koca kayayı kaymış dolanmış ne kadar güzel değil çok mi? güzel yani şimdi burada tabi çevirmenin <gülüyor> evet. artık yani bu, hani bu çeviri değil bu bir uyarlama bir yani Türkçe söylemek bu ee, bu Türkçe söyleyen Yıldırım Türkiye'nin de bu cümledeki hani e, hakikaten, Ağzına sağlık. E, içimize tam orada bir dokunuyor evet. yani. Müthiş. E, çok keyifli ve ortama çok uygun. Yani şu e, kayaların üstündeki deniz canlıları zaten o nakış gibi filan. Hani bütün o hisle birleşince ve Kıpır kıpırdır. Kıpır o kayaya kıpır, evet. yakından bakınca sürekli bir hareketlilik görürsün. İşte bütün bunlarla birleşince müthiş bir cümle. Yani kitaptaki favori evet. e, cümlem benim senin de hı hı. E, zaten. Bunu konuşmuştuk o. Şimdi kitabın e, çok güzel özellikleri var. Kitap Katman katman e, bir kitap. Bir kere işte bu minik hissetme, kendini küçük hissetme. Yani koskoca dünya karşısında minicik olma hali ve bu hale rağmen işte koskoca bir yürek koyup ortaya ben dünyayı dolaşacağım demek. Bu noktada tabii bir yandan balina geliyor ve onu alıyor ama hani tam da şeyle sanki çakışıyor burada hikaye. Ursula'nın e, balina Süleyman'ın 931. Hmm. dünya turuyla yine bir balina var, e, işin yine içinde. bir balina var, yine bir dünya turu. Onunla sanki bir böyle bir temas var burada, bir teğet geçme durumu var vesaire. Şimdi bu önemli. Balina'nın e, tarafsızlığı, balina'nın ön yargısızlığı hani o hani dostça hemen olup biten o arkadaşlık. O ben, beni çok açıkçası etkiledi. Hani keyifli bir şey. Arkadaşların yani Salyangoz'un kendi arkadaşları diyorlar ki dursuz oturma, konuşma, yapma, etme vesaire. Ama koca bir balina gelip Onunla bu yolculuğa çıkıyor ve e, insan etkisiyle karşılaşıyoruz. İşte dünyanın çok önemli yerlerini geziyoruz. Çok önemli türlerle karşılaşıyoruz. Bu bir altın maymun sanıyorum hı hı. mesela. Yani bunlar e, çevreye, dünya, doğaya bir bakışımız var burada. Doğayı geziyoruz aslında bir yandan. E, ve insan e, etkeniyle karşılaşıyoruz. O insanların e, hız sürat motorlarıyla gezdiği sahnede motorların isimlerine dikkat ettin mi? İşte roket var, şimşek evet var sanırım. Yani böyle hep, hep insanın bir, o hırsına aynen öyle. atıfta bir güçle bulunan güçle ile. ilişkili isimler. Yani ee, çok güzel özetleri, çok, özetlemiş yani orada zaten insanoğlunu. Zaten bu müthiş bir temas. Yani burada diyebilirdi ki insanlar doğayı mahvediyor. Bunun çok bir anlamı olmazdı. Bu müthiş bir temas. Evet. Yani daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok ustaca. Kurgunun kendini tekrarladığı o an, okuldaki o sahne. Yine iskarası bir tahta çocukla hani o tahtaya tekrar yazması vesaire. O çok güzel. Ve e, Salyangoz'un dünya turuna çıktı gibi o koskoca balinayı kurtarmaya da karar vermesi. <Gülüyor> Yine müthiş. Ve e, insan etkisiyle ikinci kez karşılaşıyoruz kitabın sonunda. Bu sefer sonunda. başka bir... Bu sefer çok başka. Kurtarıyoruz balinayı vesaire ve hikaye tamamlanıyor. Yani bütün bu katmanlar iç içe geçmiş. Çok güzel bir kurgu. Zaten artık çok ustalar. Yani evet. ikisi de çok hani usta bir yazar, usta bir çizer. Birbirlerine çok artık uyumlular. Aşırı derecede belki uyumlular <Gülüyor> yani. E, çok iyi bir çeviri. Ee, şimdi e, evet ben sözü daha fazla uzatmayayım çünkü zamanı yemiş bitirmişim. Ee, popcorn çocuktan çıktı bu. Salyangoz ile Balina Yıldırım Türker çevirisiyle Julia Donaldson Aksel Şefler kilisinin e, yarattığı bir kitap. Ee, şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize bir adet armağan edeceğiz. Bir adet de daha sonra bant yayınından armağan edeceğiz. Birdolapkitap.com'da ee, şarkıyı ve telefon numarasını... Evet şarkı sen... e, Çizmeli Kedi filminden Haruman isimli şarkı çalacak. Telefon numaramız 0212 343 4040. <gülüyor> ...Salyangoz ile Balina adlı kitabı... ...Jüle Donaldson Aksel Şefler'in yazdığı... ...Yıldırım Türkiye'nin Türkçeleştirdiği... ...ve Popcorn'un yayınladığı kitabı... ...dinleyicimiz İlay Coşkun kazandı... ...kendisiyle iletişime geçeceğiz. Bir hayvan macerasıyla... ...daha devam ediyoruz... ...Kelebek Aslanı... ...Michael Morpurgo'nun yazdığı... ...kitabı Tudem yayınları... ...Türkçe kazandırdı... ...Çevirmeni Arif Cem Ünver... Michael Morpurgo'dan daha önce Savaş Atı e, dolayısıyla söz etmiştik. E, Savaş Atı e, hatta kitabı çok beğenildikten sonra tiyatroya uyarlanan çok etkileyici bir sahne gösterisine dönüştürülen e, sinemaya da uyarlanmış bir filmdi, e, kitaptı. E, Kelebek Aslanı da en az Savaş Atı kadar güzel bir kitap. E, hatta Michael Morpurgo'nun e, dediğine göre... Kendi yazdığı kitaplar arasında favori birkaç kitabından biriymiş. Geçen hafta hani aviden bahsederken şöyle bir şey demiştik. Sanki eskiden yazılmış... Klasik bir romanı okuyormuş hissi yaratıyor. Saçtaki tuz bende demiştim ya. E, bende de aynı hissi yaratıyor evet, zaten. Evet yani <gülüyor> e, günümüzde yazılmış bir şey gibi değil de gerçekten o çağda yazılmış bir kitap gibiydi Saçtaki tuz. Kelebek Aslanı da benzer bir etki yaratıyor bende. E, 1900'lerin başında geçiyor yani 19. yüzyılın sonu. 1900'lerin başında kitabın kahramanı olan kişi çocuk daha. E, Güney Afrika'da vahşi doğanın ortasında bir çiftlikte geçiyor hikaye. Bir sömürgeci mi bunlar yoksa hani yerlisi mi oranın? Yok sömürgeci. Hı. Aslında e, bu, bu günümüzde bu çağda 20. yüzyılda başlıyor bir hikaye ama geçmişe dönüyor. Hı. Başka bir kahramanın macerasını okumaya başlıyoruz. E, kitabın ismi açıklanmayan bir oğlan çocuğunun e, okuldan kaçışıyla başlıyor kitap. E, kaçıyor ama daha kaçışını tam e, başaramadan böyle bir konak gibi bir yer var oraya saklanmak üzere hamle yaptığında yaşlı bir kadına burun buruna geliyor kadında işte e, soğuk yağmurlu bir hava var sanırım e, yağmur yağdığı için gel içeri biraz e, dinlen sana çay vereyim diyor kadın alıyor çocuğu içeri ve sohbet etmeye başlıyorlar karşıda yamaçta bir aslan silüeti var dağa çizilmiş bir aslan o as, kapıda aslan heykelleri var vesaire e, ve kadın çocuğa e, Bertie'nin hikayesini anlatıyor. Bertie de kadının kendi çocukluğunda tanıdığı okuldan kaçmış bir oğlanmış. E, Bertie'nin hikayesini anlatmaya başlıyor ve işte o zaman e, 20. yüzyılın başına gidiyoruz. E, Bertie e, annesiyle babasıyla Güney Afrika'da bir çiftlikte yaşıyor. E, çok katı bir babası var. Annesi daha pasif, sinik bir kadın. Ve Bertie'nin o çiftlik sınırlarının dışına çıkması yasak. Çünkü çok tehlikeli bir yerde yaşıyorlar. İşte vahşi doğanın tam ortasındalar. Ama Bertie'nin aklı fikri oradan dışarı gitmek. Gitmese bile bir tepeye ağacın üstüne çıkıyor. Ve dışarıdaki vahşi hayvanları izliyor. Yani hayvanların her şeyini biliyor. O kadar çok gözlemlemiş ki. Ve günün birinde bir tane aslana beyaz bir aslan gördüğünü söylüyor. Babası gülüyor ona. Beyaz bir aslan yoktur öyle bir şey olamaz diye. Ama gördüm diye iddia ediyor çocuk. Kimse inanmıyor ona, Bayağı da küçük yaşı. Sonra bir gün vahşi hayvanların küçük bir aslana saldırdığını görüyor. Aslanın annesini de bir süre önce babası galiba. Bertie'nin babası vurmuş. Hmm. Arada avlanıyorlar. Fark ediyor küçük aslanı Bertie ve o sınırın dışına çıkıyor kendini tehlikeye atarak. Sırtlanlardan çakallardan ya da işte vahşi hayvanlardan hmm. o yavru aslanı kurtarıyor ve dediği gibi gerçekten beyaz bir aslan bu. Yani beyaz derken? Albino. Yani albino, çok evet, nadir tamam. olarak rastlanan bir şey ya. Ve eve getiriyor. İkna ediyor bir biçimde annesiyle babasını aslan onların evinde Bertie ile birlikte kalmaya başlıyor. Börty'nin başka bir arkadaşı da yok etrafta. Yani bütün gün annesiyle bir arada. Hmm. Aslanla çok Sıra dışı bir arkadaşlık kuruyorlar yani kardeş gibi neredeyse oluyorlar ama günün birinde babası e, aslan büyüyor bu arada. Aslanın ee, büyümesi de hani. <gülüyor> e, babası bir gün e, bir Fransız adamla çıka geliyor Monsieur Merleau bir sirk sahibiymiş Fransa'da e, ve aslanı satın almak istiyor. E, Berti buna kesinlikle izin vermiyor işte aslan, aslanı uzaklaştırıyor dışarı çıkarıyor git Kurtul işte sirke veremem seni diyor falan. Ama tam da Monsieur Merlo'nun geldiği gün uzun süredir ortalıkta olmayan aslan çıka geliyor ve e, Monsieur Merlo alıp gidiyor. Aa, bu evet bu kötü oldu şimdi. E, yani Bert'in tabii dünyası yıkılıyor. Bu arada Monsieur Merlo hani çok da kibar bir adama benziyor. Ona işte kendi çocuğum gibi bakacağım. Hiç gözün arkada kalmasın. Ya en kibarı nedir? Sirk sahibi Sirk yani. Sirk sahibi işte. E, ama e, Bertie de söz veriyor seni bir gün mutlaka bulacağım diye. Ee, bu arada zaman ilerliyor. Bertie artık okul çağı gelmişte geçiyor bile ve İngiltere'de bir yatılı okula gönderiliyor. İşte o zaman okuldan kaçtığında... Ee, Milli isimli bir kızla okulun hemen yakınında yaşayan Millie isimli bir kızla tanışıyor. Ve Bertie zaman zaman okuldan kaçarak... Milli de çok yalnız bir çocuk. Bir arada büyüyorlar, büyüyorlar. Zaman geçiyor, arada mektuplaşıyorlar. Ee, Bertie artık üniversite çağına geliyor... Ee, ve e, arkadaşlıkları aşka dönüşüyor. Ee, yetişkin oluyorlar. Tam o sırada tam savaş atındaki hikayeye benzer bir şey oluyor. Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor ve e, Bertie savaşa gidiyor. Hmm. Ee, o, o noktadan sonra Milli ile bağlantıları kopuyor. Ee, ve Bertie hiç beklemediği bir anda, beklemediği bir biçimde Fransa'da bir gün... Eski dostuyla karşılaşıyor. Yani eski dostunu evet, yani. haber alıyor. Millie bu arada işte Bertie'nin izini kaybediyor gidiyor Fransa'da onu buluyor. Yani hepsi bir aynı zamanda birbirlerini buluyorlar ve aslanı alıp ne yapıp edip İngiltere'ye getiriyorlar. Ee, ama kelebek aslanı denilen aslan nedir dersen e, o işte hikayenin sonunda... Ha, bu senin söylemeyeceğin şey yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Aslanın e, ölümsüzleşmesi için bir tane daha aslan silueti e, çiziyorlar işte bird Eylem ile mi? Bu var mı yani böyle bir aslan silueti var mı bir yerde e, bir dağda? Araştırdım. Var. Yani İngiltere'de var böyle bir hayvanat ha, bahçesinin. Ha. Evet. E, hayvanat bahçesinin sembolü olarak dağa işlenmiş. Ama bu hikayedeki gibi bir e, hikayesi yok. 1933 yılında e, Brook Griffes. R.B. Brook Griffes tarafından tamamen elle yapılı 250 Aa. metrelik bir aslan. Ama tebeşir taşında. Yani bu kitap için iyi bir malzeme var. Evet, yani onu dönüştürmüş. Sonunda ee, en başta hani okuldan kaçıp da o mili, milinin yaşlılığıyla karşılaşan çocuğun da kimliğini öğreniyoruz. Yani sonunda böyle çok güzel sürprizleri var kitabın. Ee, biraz da gerçeküstü bir e, durum da yaşanıyor sonunda. Böyle bir solukta okuyorsun ve okuduğunda da hani tüylerim diken diken oldu denir ya. Öyle yani bir etki bırakıyor insanın üstünde. Savaş e, Atı'nın etkisi anladığım kadarıyla bu kitapta da güçlü olarak evet. var. Zaten bu... E, Belli bir döneme belli olaylara odaklanarak yazıyor olması da benim çok ilgimi çekiyor. Yani işte Birinci Dünya Savaşı hı hı. işte hayvan insan dostluğu işte mutlaka onun birisinin yani birbirlerinin uzak kalmaları ama birbirlerini inanılmaz bir biçimde bulmaları bütün o mücadele. Evet aşamaları vesaire savaşa gitmesi genç erkeklerin sürekli evet. bunlara odaklanmış olması. Bir de Michael Morpurgo Savaş Atı'nı yazmadan önce zaten 1. Dünya Savaşı'nda hayvanların durumu ile ilgili epey bir araştırma yapmış ya. Muhtemelen Hı -hı. belki de o dönemde bir sirkle, sirkle dair, sirkteki hayvanların savaş zamanında bakılması çok güç. Burada da zaten eee yıllar sonra aslanla karşılaştığında o sirkin Başlangıçtaki gibi olmadığını görüyor. Hı -hı. Morpurgo belki böyle bir bilgiye de rastladı ve aklına bu hikaye geldi. Evet. İşte öbür İngiltere'deki aslan e, kabartmasını mı diyeyim silüetini Hı -hı. diyeyim düşündü. Hepsini birbirine bağlamış ve sonuçta e, okuduğun zaman Aa, bu gerçek bir hikaye miydi yoksa dedirten i̇şte. bir şey yaratıyor. Yani evet. o gerçeklik hissi çok güçlü kitapta çok etkiliyor beni. Peki bu kitap da uyarlanmış mı sinema, tiyatro? Evet onu da yeni okudum. Ee, İngiltere'de Derby Theatre'da Nisan 2012'de yani birkaç ha, ay yeni önce. Yeni yanda. Evet sahneye uyarlanmış Savaş Atı gibi tıpkı. Ee, tıpkı derken öyle kuklalar mı var yine? Kuklalar var ama Savaş Atı'ndaki gibi e, karmaşık bir kukla değil ama daha nasıl diyeyim daha kavramsal denilebilir hmm. mi? Çünkü kukla oynatıcısını bu sefer gerçekten... Dışarıda net olarak görüyorsun oyunun içinde bir aslan kuklası var ve onu e, kuklayı oynatan oynatıcıyı da orada görüyorsun biraz soyut bir anlatımı var yani kısacık bir savaşın izleri. Ayaklı dolaşan atlar yani aslandır falan filan yok ama bu arada e, Savaş Atı'nın kukla oyununu şu şu ve Üç Teker'in çizeri Başak Güneçen gidip izledi. Kıskançlığımı dile <gülüyor> Evet Devam edelim. Ee, yani, yani çok etkileyici bir e, sahne tasarımı yapmışlar. İzleyiciler de... Çok küçük yaş çocuklarından bayağı yaşlı insanlara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor anladığım kadarıyla. Yine çarpıcı bir iş ortaya çıkmış. Michael Purgon'un yani daha herhalde 120'den fazla kitabı, kitabı varmış. Var, evet. Muhtemelen daha birçok malzeme verecek bu şekilde. Evet tamam bugünlük de bu kadar. Evet. <gülüyor> Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.